<تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجماعين والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيعباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. الله ma الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لو sallallahu aleyhi ve رسول الله صلى الله değerli kardeşlerim Okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor De ki Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Yine okumuş olduğum hadisi şerifte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Dua ibadetin özüdür. Değerli kardeşlerim Dua Ruhun Allah'a yükselişidir Dua etmek Değer verilen bir aşkın Duyarlı olmanın Ve sevmenin tecellisidir Dua Zekanın Karanlık gecesine Aşkın Yaptığı bir hamle Ve uzattığı bir ışıktır Aynı zamanda Güvenmenin İnsanın ve inanmanın ve tanımanın yolu duadır. Dua ihtiyacını kendisinde öldüren bir toplum pratikte fesat ve çöküşten korunabilecek unsurlara artık sahip değildir. Duanın etkisi bir toplumda zayıflamaya ve unutulmaya yüz tutarsa o toplumun çöküşüne, dirençsiz kalmasına zemin hazırlanmış olur. Dua, insan gücünün takviyesi, olumlu işlerin sürdürülebilmesi ve müminin bireysel ve toplumsal hayatı düzenleme isteğidir. Sadece güçsüzlüğü karşılamak, sorumluluktan kaçmak, işsizlik, bellilik ve tehlikelerden uzak kalmak amacıyla dua edilmez yine sadece hayata karşı direnmek ve toplumsal sorumluluk bilincinin yokluğu gibi eksiklik ve zayıflıkları yenmek amacıyla da dua edilmez sadece değerli günde sevgili peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Yaptığı dualar salt birer dua değil, aynı zamanda dini ve ahlaki birer eğitim, öğretim metinleridir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları bizdeki yaygın biçimiyle maddi olarak ihtiyaç duyulan şeyleri isteme değildir. Bilakis onun dualarında beğenilen huyları ve insani faziletleri isteme daha ağır basmaktadır. Onun duaları toplum içinde mutluluk, adalet ve huzurun oluşması içindir. Alçaklık, adilik, zillet ve başkasına muhtaç olmaktan, zorbalık, baskı ve zulüm altında yaşamaktan, insani zayıflık ve çöküş etkenlerinden kurtulma isteyilir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen dualarda hem talep, hem tefekkür, hem de kulluk yer almaktadır. Onun dualarının başında yer alan Allah'a hitap tarzları, Allah'ı tanıma konusunda bizlere rehberlik etmektedir. Onun duaları Allah'ı tanıma, insanı tanıma, ahlaki erdem ve faziletleri elde etme, yüce ideallere ulaşma, her türlü kötülük, vezalet ve çirkinlikten uzaklaşma ve korunma hakkındadır. Aziz kardeşlerim, Duanın kabul edilmesinin olmazsa olmaz şartlarından biri helal lokma, helal kazançtır. Bununla ilgili olarak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde uzun bir yolculuğa çıkmış, saçı başı dağılmış, toz toprak içinde kalmış bir adamı örnek vererek şöyle buyurmaktadır. Bu adam ellerini semaya kaldırmış, ya Rabbi, ya Rabbi diye yalvarmaktadır. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Onun bu haldeki duası nasıl kabul edilebilir ki? Bu yüzden duası makbul bir kişi olmak isteyen Saat bin Ebu, Ebu Vakkas. Saat bin Ebu Vakkas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yediklerimizin helal olmasına yediklerinin helal olmasına dikkat et ki duaların kabul olsun tavsiyesini bizlere aktarmaktadır. Ana babanın, yolcunun, mazlumun, adaletli yöneticinin ve oruçunun duası, müminlerin birbirlerine yaptıkları dua, hac ve umre yapanların duası, Allah yolunda cihat edenlerin duası, cuma günü ve gecelerinde yapılan dua, İftar vaktinde yapılan dua Arafa günü ve Arafat'ta yapılan dua Seher vakitlerinde yapılan dua Ezan okunduğu vakit Ve ezan ile kamet arasında yapılan dua Yağmur yağarken ve Kabe'yi görünce yapılan dua Namazda, secde halinde Ve namazların akabinde yapılan dualar İhlas ve samimiyetle yapılan dualar Makbul dualardır Kardeşlerim Hubbimizi geliniz hep birlikte, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dualardan örnekler sunarak bitirelim. Peygamberimiz dualarında şunları yapardı. Allah'ım bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun, cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Allah'ım kederden, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükünden ve düşmanların bana galip gelmesinden sana sığınırım. Allah'ım. Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Zulmetten ve zulme uğramaktan sana sığınırım, Allah'ım. Fayda vermeyen ilimden, imansız kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım, Allah'ım. Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, Dilimin şevrinden, kalbimin şevrinden, tenasül uruzunun şevrinden sana sığınırım Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına, senden yine sana sığınırım Allah'ım. İşlemediklerimin, işlediklerimin şevrinden sana sığınırım Allah'ım. Kötü bir ömür sürmekten sana sığınırım. Kalp fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Ey Allah! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette iyilik, güzellik ve nimet ver. Ve bizi cehennem azabından koru. Allah! Senden hidayet, takva iffet ve gönül zenginliği istiyorum Allah'ım bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru Allah'ım yaratılışımı güzel yaptın ahlakımı da güzelleştir Değerli kardeşlerim Ahıska bölgesinde yaşayan Müslümanların yaptıkları camilerin bakımı ve yapmakta oldukları camilerde kullanılmak üzere bugün Türkiye çatında bu kardeşlerimizin ibadethanelerinin yapımı ve tamiri için yardım talep edilmektedir. Allah yapmış olduğunuz yardımları ve yapacak olduğunuz yardımları en güzel şekilde kabul eylesin, Ecelerinizi bol bol ihsan eylesin. Ela inna ahsanel kelam wa ablagan nidam. Kalamu Allahil Melikil Azizil Alam. Kima kalle Allahu tebaraka ve teala fil kelam. Ve iza qirael Kur'an festeni'u le turhamun. min بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيماً لنبيه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 ve âl İbrahim. Allah. İziz anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. Bizlere dünyada sıhhat, afiyet, selamet nasip ettiğin gibi ahirette de bol bol güzellikler ihsan eyle. Allah'ım, vatanımızı, milletimizi görünür, görünmez her türlü felaketlerden, musibetlerden koru. Vatanımızın, milletimizin birliğine, dirliğine, imanına, kardeşliğine kasteden iç ve dış düşmanları sana havale, sana havale ediyoruz. Sen onları oyunları içerisinde tahriperişan eyle. Bizleri, vatanımızı, milletimizi ve bütün müminleri daima selamete çıkar ya Rabbi. Şüphesiz ki sen dualarımızı kabul edensin dualarımızı işiten ve en güzel şekilde dualarımıza cevap verensin. İnne <gülüyor> ve ve qurba ve Okumuş olduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz maale şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya bakmayı emreder. Her türlü kötülükten, fenalıktan, azgınlıktan, haddi aşmaktan men eder Allah bil, bilip ibret alasınız diye bu şekilde sizlere öğüt verin.